Gezer 300 yaşında Jean-Jacques Rousseau Hazırlayıp sunan Mustafa Bayka Evet açık radyodasınız açık yaygı devam ediyor Yalnız Gezer programındayız 5. programımız Mustafa Bayka ile beraber Tabii ki 300. yılında Jean-Jacques Rousseau'yu Konuşuyoruz. Konuşarak kutluyoruz esasında. Onun e, varlığını geriye bıraktığını esasında kutladığımızı da söyleyebiliriz. Merhaba bir kere de... Da İyi akşamlar. Merhaba. Hoş geldiniz demek de artık garip oluyor. Beşinci programdan sonra. <gülüyor> hızlıca <gülüyor> evet. devam edelim isterseniz. Geçen hafta e, ikinci söylevdeydik. İnsanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı ve temelleri üzerine söylev. E, şey ismiyle, uzun e, ismiyle beraber. Evet. Şimdi, Biraz atlayacağız 1762'ye gideceğiz. Bu arada tabii ki e, Rousseau'nun giderek de yazın ortamında e, daha da popülerleştiği bir zaman olduğunu e, söyleyebiliriz. Emili yazdığı dönem bu. Aynı zamanda Nouvelle Louise büyük başarıya uğruyor. Ve e, esasında ilk iki söylevde biraz e, tarih metafizi yaparken ki Kantçı anlamında Kantçı rezerviyle metafiziği tutuyorum tarih metafizindeyken şimdi gerçekten somut e, önerilerini duyacağımız... E, siyaset felsefesi bağlamındaki önerileri evet, gündeme önerileri dinleyecek. ki bu da zaten çoğunlukla bir çelişki olarak da görünmüştür ama biz konuştukça e, çelişkilerin zaten Russo'ya da ait bir şey olduğunu e, birkaç kere gördük program içerisinde. Evet. Zaten Farklı kendisi de şunu vurguluyor e, çelişkilerin var çelişkiye düşmekten kaçınmam ama ön yargılarım yok diyor özellikle. Bu da evet. çok önemli bir evet. E, sözü. Evet. Ölüm sen, Buyurun. Evet, toplum sözleşmesi ya da siyaset hukuku ilkeleri yapıtının adı. Evet. Aslında Rousseau çok daha önceleri bu kitabını 1762'de yayınlıyor. Hı hı. ve dediğin gibi ilk sen eee birlikte ve şöyle bir kaygısı da var Rousseau'nun. E, aslında Emile Hemen hemen aynı zamanda bu çalışmasının yayınlanmasından biraz kaygılı Russo. Çünkü Emil, Emil gibi bir kitabın Toplum sözleşmesi gibi bir çalışmanın öne geçeceğini ve çok daha fazla okunacağını düşünüyor. Bunda da yanılmıyor aslında. Bu çok önemli bir şey. Evet, evet. Böyle yayıncısıyla konuşurken bu kaygılarını da dile getiriyor. Evet. Ee, 1762'den 10-15 sene önce aslında böyle siyaset e, felsefesi üzerine daha geniş bir yapıt yazmayı E, kurguluyor Russo. <gülüyor> Fakat çeşitli nedenlerle böyle çok geniş kapsamlı bir yapıtı kaleme alma fırsatını bulamıyor ve e, gerçek bir inceleme olan toplum sözleşmesi ya da siyaset hukuku ilkelerini yazıyor. Evet. yazmayı kurguladığı daha geniş yapıtın adı da, da e, siyasal kurumlar, enstitüsyon politik olacaktır. Ama bunu politik. başaramıyor hı hı. ve toplum sözleşmesi de kendi e, konusu içinde e, siyaset felsefesi literatüründe çok önemli bir yapıt konumuna geliyor. Evet. Evet. E, şöyle girelim, Emil'de e, şunu vurguluyor Russoh. Toplumu insanlar aracılığıyla ve insanları da toplum aracılığıyla incelemek gerekir. Siyaset ve ahlakı ayrı ayrı incelemek ya da irdelemek isteyenler bunlardan hiçbirini anlamayacaklardır. Hı hı. Demek ki siyasetle erdem anlayışını, etiği, ahlakı e, aynı paralelde düşünüyor Bunu evet. vurgulayalım. Ee, daha önceki programlarda da vurguladığımız gibi e, e, M. Bombon'a mektupta e, şöyle bir savı vardır Russo'nun. Bu temel savlarından bir tanesiydi. İnsan doğal olarak iyidir. Hobbes'a karşı daha gerilere gidersek Aziz Augustinus'un e, ilk günah anlayışına karşı evet. böyle bir savı geliştiriyor Russo. Evet. Fakat... İkinci Söyleyev'de neyi vurguluyordu? İnsanlar bir araya geldikçe bozuluyorlar. İlk tema bu Rusoda. İkinci Söyleyev bazında. Felaketlerimizin çoğu bizim eserimizdir diyor. Doğanın istediği gibi basit, tek düze ve yalnız bir yaşam sürebilseydik bunların tümünden kurtulabilirdi. Yani bu olumsuz gelişmelerden. Ama... Hemencecik Russo karşılıkları işte e, ilk e, dönemlere mi dönelim? Volter ne diyordu? E, bu dediklerinizi üzerine. duyunca 4 ayak üzerinde yürümek geliyor içimden diyordu. Hı hı. Russo şöyle karşılık veriyor. Ne yani toplumları yok etmek mi? Ve ayılarla yaşamak üzere ormana dönmek mi? Bu mu? E, rakiplerimin bir safsatası bu öneriler diyor. İnsan doğası, insan doğası gereği toplumsaldır ya da en azından toplumsal üzere, toplumsal olmak üzere yaratılmıştır diyor. Savoğalı bir papazın inanç açıklaması bölümünde yani emilde <gülüyor> Emilde En ince yetenekler diyor, karşılıklı insanlar arasında karşılıklı ilişkilerle gelişir. Bu da siyasal fragmanlarında yer alıyor. Kötülük. Hatırlıyorsan ikinci söyle evde kötülüğün bir çizelgesini veriyordu. Daha doğrusu evrimini. Kötülük nereden kaynaklanıyor? Narsis adlı yapıtının 1752, 52'de yayınlanan ön sözünde insandan değil, kötü yönetilen insandan geliyor kötülük diyor. Bu çok önemli bir saf. Kötülüğün kaynağı toplumsallığın, yönetim biçimlerinin ve halkların incelenmesini gerekiyor kötülüğün kaynağını ulaşmak ve bulmak için itiraflarda da bunu daha somuta çekiyor ve bizim aptal kurumlarımız diyor yani aslında doğrudan doğruya monarşi düzeninin yani Fransa'daki kurumların somut bir eleştirisini <gülüyor> yapacağını en azından bu kurumları göz önüne alarak bu eleştirileri gerçekleştireceğini <gülüyor> vurguluyor Evet. İtiraflarda gene önemli bir savı var. Her şeyin radikal bir şekilde politikaya bağlı olduğunu görmüştüm ve nereden bakılırsa bakılsın bir halk kesinlikle hükümetin yapısından başka bir şey olamaz diyor. Yani zaten daha önce de vurguladığımız gibi bence her şeyden önce Rus'u bir siyaset felsefecisi çok yönlü olmasına karşın Evet evet. Kar Ekonomik e, politik adlı yapıtında kesin olan şu ki diyor, halklar uzun vadede yönetim biçimleri onları ne yaptıysa odurlar. sabahçı yurttaş, yönetimi ist istediğinde insan, canı istediğinde yani yönetimin canı istediğinde ayak takımı rezil insanlar diyor. <gülüyor> Toplum Sözleşmesi'ni kaleme alırken tabi Rusya'nın önünde örnekler de var. Bu da eskiler örneği. Evet ee, Roma. Siyasal Sparta. Fragmanlar adlı yapıtında daha sonra doğrusu fragmanlarda Sparta ve Roma karşılaştırması var. Biliyorsun Hı -hı. daha önce Plütarkos'un <gülüyor> evet, paralel yaşamlar adlı kitabında <gülüyor> babasıyla uzun geceler boyunca Sparta ve Roma'da yaşayan kahramanların öyküleriyle kafasını bir açıdan doldurmuş Ruso Evet daha 7 yaşından itibaren etti evet. evet toplum sözleşmesinin fakat şöyle bir durum var toplum sözleşmesinin ilkeleri Russo'nun burada sergilediği ilkeler bütün haklara uygulanamıyor. Ayrıcalıklı halklar toplum sözleşmesi de yazılan ilkelerden yararlanabilir. <Gülüyor> ee, bazı ayrıcalıklı hallara bir e, siyaset bazında yol göstericidir. Gösterici ilkeleri içerecektir toplum sözleşmesi. <Gülüyor> Ama insanlar gene de kurtarılabilir. Bu ne aracıyla olacaktır? Eğitim aracıyla. İşte aynı dönemde Emil'i yazıyor. Evet. Emil'i yazıyor. Yalnız Emil'de genel olarak insanların kurtarılması gündemde olduğu için monarşilerin aile eğitimini, monarşilerdeki geçerli olabilecek aile eğitimini ele alıyoruz o. Amaç, yozlaşmış olan toplumda bireyi kurtarmak. Halbuki toplum sözleşmesi, özgürlüklerini koruyabilmiş haklara yönelik bir yapıt. Bu da hemen akla Cenevre Cumhuriyeti'ni getiriyor tabi, evet. Rusun'un her zaman öne çıkarttığı. ideal örnek olarak. Evet, şimdi toplum sözleşmesindeki kitabın genel ilkelerine bir bakalım. Birinci ilke genel olarak ele alırsak hiçbir insan başka bir insan üzerinde doğal bir otoriteye sahip değildir. Dolayısıyla kurumsallaşmış ya da itaat edenlerin rızası olmadan uygulanan hiçbir otorite meşru olamaz. Doğası gereği topyekün bir rıza gerektiren tek bir yasa vardır. Toplumsal anlaşmadır bu. Çünkü sivil birlik dünyanın en gönüllü işidir. Özgür doğan ve kendisinin efendisi olan hiçbir insan, hiçbir insan tarafından hangi gerekçeyle olursa olsun rızası olmadan bir itaate zorlanamaz. Demek bireyler toplum süreçleşmesinde kendi iradeleriyle özgür bir biçimde katılıyorlar ve tüm bireyler. Evet. Siyasal otorite Russo buna Russo egemenli, bunu egemenlik olarak adlandırır esasen halktadır. Yani siyasi siyasal otorite halktadır. Başkasına devredilemez. Ve halk uygulamasını herhangi biriyle bir monarka ya da temsilcilerine bırakamaz. Burada çok önemli bir şey var. E, temsilcilerine bırakamaz. Yani Russo'nun e, eleştirdiği sistemler arasında temsili demokrasi de var. Hı hı. Doğrudan demokrasi. Tabii küçük Ülkeler için geçerli bu. Herkesin katılabileceği mesela Atina demokrasisi hı hı. bütün yurttaşlar katılabilir. Evet. Hükümet ya da devlet yönetimi egemen güce bağımlı bir güçten başka bir şey değildir. Ve ona sahip olanların elinde basit bir görevden başka bir şey değildir. Yani devlet yönetimi hükümet ancak bir aracı işlevine sahiptir ve asıl egemenliğin sahiplerinin, ...temsilcisi durumundadırlar. Şunu da vurgulamakta yarar var... ...Russo Toplum Sözleşmesi ile... ...kendi isteğiyle soyut ve... ...felsefi bir nitelik... ...bir taşımış vermiştir... ...bir karakter vermiştir. Çünkü hükümete karşı yargı ya da hiciv yazısı... ...yazmış olmasından... ...kuşkulanmalarını istememiştir. O dönemin zorluğunu dikkate alırsak... ...böyle bir... Evet. E, ...önlem alması gayet doğal... ...görülüyor... İlk bölümünde hatırlarsan ilk sen ne demiştik? Doğa durumunun son aşamasında herkes artık genel bir savaş durumu Evet içindeydi. Evet. İnsanların bir birlik içine girmesinin de kaçınılmazlığı burada ortaya çıkmıştı. Topluma katılan her birey toplum sözleşmesinde kendini tüm haklarıyla birlikte toplumun tümüne bağlar. Şimdi artık Russo'nun doğru toplum sözleşmesinin kurallarına geldik. Her birey kendini tümüyle topluma verdiğinden ve herkes aynı durumda olduğundan gerçekte her birey hiç kimseye bağlanmamış olur. Ortaya ne çıkıyor bunun sonucunda? Bir bütün, bir siyasal beden. ...ya da bir cumhuriyeti. Russo üç derimi de kullanıyor. Evet. Üyeleri de... ...sadece erkeklerden oluşuyor. Kina <gülüyor> her... demokrasisi gibi... ...pek bir şey değişmemiş. Evet. Russo'da her zaman... ...karşılaştığımız... ...daha doğrusu toplum sözleşmesinin... ...önemli kavramlarından biri olan... ...genel irade. <gülüyor> yani genel istenç. <gülüyor> bir, e, nedir? Bir araya gelen birçok insan... Kendilerini tek bir beden, bir bütün olarak algıladıkları sürece tek bir iradeleri vardır. Ve bu irade bütünün korunmasına ve genel gönel sağlanmasına yöneliktir. Demek ki genel irade bu. Siyasal beden bireylerden kaynaklanıyordu, somut bireylerden. <gülüyor> Ama siyasal beden bu bireylerin toplamından farklıdır. Ve onları aşan tüzel ve kolektif bir bütün siyasal bedeni böyle anlamamız gerekir. Aynı şekilde genel iradede bireysel iradelerden kaynaklanır ama bu iradelerin toplamından ayrı ve üstün ve bütüncül bir iradedir. Genel irade Rousseau'nun terimleriyle bozulmaz, saflığını yitirmez, doğrudur. Ve kamusal yarara evet, yöneliktir. Kamusal yarar. Yanılmaz. Çünkü ahlaki bir mutlaklığı herkesin iyiliğini dile getirdiğinden kaynaklanır. Russo'nun doğru devletinde genel irade yurttaşların, dolayısıyla yurttaşları içeren neyin? Halkın iradesidir. Evet. Egemen. Toplum söyleşemesinde egemen... Yurttaşların bütünün bütünü anlamına gelen halktır. Egemenlik devredilemez, temsil edilemez, bölünemez, mutlak ve doğrudur. Egemen yasalarla iş görür. Yani nasıl? Doğal yasalarla değil. Doğal yasaların deline geçen pozitif yasalarla. <Gülüyor> yasaların temel işlevi de Ruslan'ın felsefesinde insanları özgür kılmaktır. Doğal durumunda Rousseau özgürlüğü şöyle tanımlar, tanımlıyordu daha doğrusu. Bir başıbozukluk durumu, bir bağımsızlık ve genel olarak bunu doğal özgürlük Hı -hı. olarak adlandırıyordu. Evet. Gerçek özgürlük ise Rousseau'nun bütün siyaset felsefesinde toplumsal özgürlüktür. İnsanın kendi iradesine yani kendi için koyduğu yasalara itaat etmesi işte Rousseau'nun özgürlüğü. Evet, kendi koyduğu yasalarla. Evet. Yani yani e, 14. Lüye ne diyordu? Devlet benim. L'état c'est moi. Rousseau'da devlet bizise dönüşmüştür bu. Hıh. Hı. Slogan. Evet. Toplumsal özgürlük eee eşitlik kavramından hiçbir biçimde ayrılamaz. Rousseau'da yurttaş eşitliği, toplumsal eşitlik ve toplumsal özgürlük Birbirini tamamlayan özelliklerdir. Halkın karşısında bir tehlike var Russo'ya göre bu sistemde. Onu Russo şöyle vurguluyor. Halkın karşısındaki en büyük tehlikenin yöneticileri olduğunu vurgulayan Russo, hükümetin halk egemenliğini yok etme eğilimini frenleyip engelleyecek olanın Yine halk olduğunu belirtir. Yöneticilerin yasaların otoritesinin dışına çıkmaması, halkın sık sık toplanmak ya da çeşitli denetim mekanizmaları kurup işletmek gibi önlemler almasıyla mümkündür. Bu nedenle halkı oluşturan bireylerin kendilerini bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak görüp, kamusal işlere ağırlık vermeleri zorunludur. Dahası bireyler, Kişisel sorumluluklarının da bilincinde olmalı ve hükümet üzerinde sürekli bir kişisel denetim uygulamalıdırlar. Kısacası, hükümetinin iyi olmasının, buna bağlı olarak da devletin kuruluş amacından sapmadan bağlılığını sürdürmesinin tek koşulu ülkedeki bütün bireylerin yurttaşlık bilincine sahip olmalarıdır. Tek bir kişi bile devlet işlediği için bana ne derse devletin yıkılması kaçınılmazdır. Evet. Vurguladığımız gibi Russo'da yurttaşlık bilinci ön plana geçiyor ve bunu Erdem'le geçiyor. De bağlıyor. Hı. Siyaset felsefesi Erdem yurttaşlık bilincini yani yurttaşlık bilinci olmazsa bütün e, zaten e, Emile'de de e, belli ölçülerde toplum sözleşmesinde forme e, etmeyi amaçladığı insan yurttaşlık bilincine sahip erdemli bir birey evet. ve özgür. Evet, şimdi aslında beşinci programdayız ama tabi tebadan yurttaşlığa geçiş Şeyin, yani tebal olma durumundan yurttaşlığa geçiş olduğunda hani tarihsel olarak hatırlatmak lazım. Russo'nun yani bulunduğu tarihsel moment içerisindeki Kesinlikle. bu. Kesinlikle bunları bütün e, içinde Russo'nun o döneminin özelliklerine. Yani daha önce de vurguladığımız gibi Russo bir Cenevre e, Cumhuriyeti parantez içinde belki oligarşisi <gülüyor> ama demokratik unsurları da kendi içinde barındıran bir cumhuriyetin. Fransa gibi büyük bir monarşinin e, karşısında yer alan ve özgürlüğüne çok bağımlı ve yurttaşlarından oluşan bir cumhuriyetin de gerçek yurttaşı olduğunu hı hı. unutmamamız lazım. Evet. Bütün bu nitelikleri e, nereden bakarsanız bakın Russo e, Cenevre'ye yurttaşlığı sayesinde içselleştirilmiştir. Evet ve o. Ortaya koyabilmişti tabii evet, ki. Evet yani. ortaya koymuştur. Sonuç şöyle toplum sözleşmesi Rousseau'nun çok okunan kitaplarından değil. Daha önce vurguladığımız gibi Emil çok büyük bir etki yaratıyor. Fakat Emil'le birlikte toplum sözleşmesi de yasaklanıyor. Hatta Emil her iki Cenevre'de de Fransa'da da yasaklanıyor. Toplum Sözleşmesi keza daha sonraları. Fakat Toplum Sözleşmesi 1789 devriminden sonra elden düşmeyen evet. elden düşmeyen bir kitap oluyor. Ve çok okunuyor. Çok okunuyor. Tabi Russo Toplum Sözleşmesi ve Emil'le birkaç hafta arayla basılıyor. Yani ikisinin basım tarihleri birbirine çok yakın. Şöyle diyor Cenevre'deki Küçük Konsey, Emil ve Toplum Sözleşmesi'nin yakılmasına karar veriyor Küçük Konsey. Bir oligarşik yönetim oradaki. Dehşet salan, rezil din karşıtı, Hristiyanlığı ve bütün yönetimleri yok etmeyi yönelik kitaplar diye nitelendiriyorlar. Evet. Hem emili hem toplum sözleşmesini. Şöyle bir son değerlendirme yaparsak bu değerlendirmeyi aslında Robert derrate yapıyor. Çok önemli bir Rus'a uzmanı. <gülüyor> 19. yüzyılda Fransa'da liberalizm egemen. Ve e, liberal yazarlar da toplum sözleşmesini genel olarak <gülüyor> çürütmek amacını gidiyorlar. Bu Benjamin Constant'dan Constant, evet. Proudhon'a kadar müthiş eleştiriler geliyor toplum sözleşmesine. Mesela daha günümüze gelirsek e, Legon Duguay, e, o da bir kamu hukuku profesörü, diyor ki Russo'yu eleştirirken, Russo 1793 Jacobin öğretilerinden 1920 Bolşevik öğretilerine kadar bütün diktatörlük ve tiranlık öğretilerinin öncüsü olmuştur. Jean-Jacques Rousseau'nun bireyin haklarını devlette mutlak hakimiyetine nasıl feda ettiğini görebilmek için toplum sözleşmesine bakmak yeterli de diyor. Almanya'da durum çok farklı gelişiyor. Bir de aslında bir tek ona bakmak lazım galiba sadece. <gülüyor> evet, sadece Alman ona felsefesi bakıyorum. burada devreye giriyor. Ağır hı. Alman felsefesi. Hı hı. Toplum e, sözleşmesi filozofların dikkatini çekiyor. Diderot'un aktarına göre Kant, Fichte ve Hegel Toplum Sözleşmesi'nin hayranlarıdır. <gülüyor> Almanya'da felsefeyi bir yapıt olarak görülmüştü Toplum Sözleşmesi ve ya, bu yazarı da yani Russo'da fazlasıyla ciddiye alınmıştır. Russo 7 Kasım 1761'de şöyle yazıyor editörüne. Son yapıtımı yeniden gönderiyorum. Bir roman kadar kolayca yaygınlık kazanamayacak olsa da gene bir roman kadar hızla tükenip kaybolmayacaktır. Bu çok önemli. Ve toplumda bir bıkkınlık olmazsa her dönemde okunacaktır. Bunu umut ediyorum. Zaten bu kitapta sonunda siyaset felsefelerinin klasik yapıltarından biri olarak kabul ediliyor her zaman. Evet, bıkkınlık diyor bu arada hocam. Evet. <gülüyor> Şöyle Gene de bir roman kadar hızla da Tükenip kaybolmayacaktır Ve toplumda Bir bıkkınlık olmazsa her dönemde Okunacaktır Tabii Herhalde burada koşulları ...vurgulamak istemiş. Demek evet. ki her dönem... ...geçerli oluyor maalesef kitabı. Bir de galiba Russo'nun kafasında... ...bir ideal okuru da var her zaman. Seslendiği. O biraz da herhalde... E, ...koşulların... ...zollamasından e, kaynaklanan... Evet. ...bir şey. Yani düşünebiliyor musun... ...iksen? E, ben... E, ...bu toplum içinde... ...başka bir gezegende yaşayan... biri gibiyim diyor. Bu <Gülüyor> ne... ...müthiş bir çelişki. Yani Rusu için... ...zor bir durum. Yani... Daha önce de sen de demiştin hani kimisi Ruso'yu deliliğe kadar delidir. Hı hı. Yani öyle bir suçlama var. Gel gitleri var. Herkes de küsüyor, darılıyor, suçuyor. Bir takım paranoyak, olumsuz davranışları var. Evet. Onu da zaten artık en son programda ayrıntılarıyla daha genel olarak evet, ele alırız bu çelişkilerine. İlerleyen kapanış programında bunu yapmayı düşünüyoruz. Evet. Çok teşekkürler Mustafa Bayga. Ben teşekkür ederim. Haftaya Emil Eğitim Üzerine evet. isimli eserle devam evet. edeceğiz. Yalnız Gezer 300 yaşında Jean-Jacques Rousseau